Bir Yaşam Dili şiddetsiz İletişim Programı'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz ben Canan. Ben Deniz. Bu programda şiddetsiz iletişimin temel ayrımlarını Canan'la birlikte öğrendiklerimiz, e, tefekkür edebildiklerimiz kadarıyla sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuz zürafa dürüstlüğü mü, çakal dürüstlüğü mü? Evet, bir önceki pro programda zürafayla çakal simgelerinden bahsetmiştik. Ee, şiddetsiz yetişim desteğiyle kendimizi dürüstçe ifade etmeyi öğrendik veya öğreniyorum öğreniyoruz ne gördük ne hissettik ne ihtiyacımız var ne ricamız olduğunu söylemeyi ee, çakal dürüstlükte başkaları hakkında ne düşündüğümüzü dürüstçe ifade etmek sanki değil mi Çakal dürüstlük, zürafa dürüstlük deyince aslında ilk defa dinleyenler için şeyi de söyleyelim. Çakal diye e, sembol olarak kullandığımız ifade şefkati engelleyen iletişim biçimlerini ifade ediyor. Yani yargı suçlama eleştiri, zürafa e, olarak simgeleştirdiğimiz şey ise empati, kendime empatiyi ifade ediyor. E, ve aynen dediğim gibi çakal dürüstlük neye inandığım? Ne düşündüğüm başkaları hakkındaki fikirlerim eleştirilerim hepsiyle ilgili ve kültürel koşullanmalarım ahlakçı yargılarımda içeren ifade biçimleri Yani sanki karşı tarafa daha iyi bir insan olman için işte şunları şunları yaparsan daha iyi olursun daha doğrusu yanlışı var haklı haksız hani oralara giden bir şey çakaldır üstünde ee, Bir de ben bilen merciyim en iyi ben biliyorum hmm. Ondan sonra e, her konuda bir fikrim olabiliyor. Ondan sonra ve o bildiğim yerden tepeden bir yerden aslında bir basamak yukarıdan hayatın nasıl bir yer olması gerektiğine ilişkin fikirler iddia ediyorum. Eş yok. Evet yani bu benim e, destek bilmeden önce e, bu dürüst. Dürüstüm fakat çok çakaldım ve insanlar çok kırılırdı. ...ve ben de çok şaşırdım... Ah, ...ben gayet dürüst bir şekilde ifade ettim kendimi... ...hiç anlayamazdım... Yani ...anlaşılmaz hissederdim böyle... ...anlaşılmıyorum ben... ...kimse beni anlamıyor... ...böyle anlam ihtiyacım karşılamazdı... ...oradan şu, sonra anladım ya... ...ben ama bunu ifade eder, hiç karşı tarafı düşünmüyorum... <gülüyor> ...kendimi ifade ediyorum... ...dürüst olduğum için de böyle bir gururlu... ...ne kadar iyi bir şey... ...değerli bir şey yapıyorum gibi... ...ama karşı tarafta ne oluyor... ...ben bunu söyledikten sonra... Şimdi bu anahtar ayrım da bana ona hep hatırlattı. Evet ben dürüsttüm ama şefkatli bir yerden bir dürüstlük mü? <gülüyor> <gülüyor> Yoksa karşı tarafı acıtacak bir dürüstlük mü? Benim de sen söyleyince aklıma geldi. Ee, ben de gençliğimi son derece harbi bir genç kadın olarak geçirdim. Harbilikten artık başım göğe erecekti neredeyse. Bir gün bir arkadaşım dedi ki Deniz çok sağlam bir kızsın, çok dürüstsün, çok harbisin de... ...bir gün bana bir tane çakacan iki tane tokat yiyeceğim diye ödüm kopuyor. Bayağı çakal bir dürüstlüğüm vardı. O bize böyle bir sanki gurur, gurur da duyduğumu hatırlıyorum, dürüst olmakla. Çok iyi bir şey yapıyorum sanki gibi. Evet yani dürüstlük çok kıymetli bir değer. Aynı zamanda e, hakikaten e, şimdi düşündüğüm zaman... Sözler bir penceredir ya da bir duvar diyor ya Marşal Sözler bir Yani dürüstlük bir pencere açabilir İkimizin arasında bağlantı kurabiliriz Ya da gerçekten ben sözlerimle öyle bir duvar örebilirim ki Hiç bağlantı kuramayabiliriz Biraz öyle bir yer Evet e Şimdi bunları konuşurken Yani hep aklıma neden şiddetsiz Sen şiddetli değilsin ki Ne için bu yola girdin falan diyen böyle Ya <gülüyor> da tanıdıklarım var ee, buradan, bu yüzden işte yani bu dürüstlük benim için gerçekten çok mühim bir değer ve karşımdakini de bana karşı dürüst olmasını istiyorum. Yani bu çok güven verici, ee, böyle çok keyifli, tatlı, huzurlu bir yer ama e, dürüst olayım derken kelimelerimizi nasıl açacağız senin dediğin gibi, kendimizi nasıl ifade edeceğiz? E, tabii ki bu ifade ederken zürafa dürüstlüğünde de bazı yanlış anlaşılmalar oluyor. O zaman da orada kalıp yani tekrar devam etmek diye karşı tarafa empati vermek. Çünkü çok güzel bir armağan ya. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir ilişkin var ve sana dürüstçe kendini ifade edebiliyor. Ve sen de ona dürüstçe kendini ifade edebiliyorsun. Yani bu gerçekten o kadar kıymetli bir şey ki hepimizin özlediği bir e, değer. E, bununla ilgili ne yapılabilir? Yani burada utanmadan, sıkılmadan, aman karşı taraf kırılacak diye korkmadan. Ne demiştin sen? korkutucu değil de, ürkütücü. <gülüyor> <gülüyor> ürkütücü dürüstlükten söz ediyor Marshall. Ona gelmeden önce bir dürüstlük, niye şiddetsiz iletişimde bu kadar kıymet verdiğimiz bir şeyle ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum. Şiddetsiz iletişimde biz bağlantı kurmak istiyoruz. Büyük ee, ...insanlar arasında bağlantı kurulduğunda çünkü bir iletişim olabiliyor ya... Hı hı. ...aynı zamanda şiddetsiz iletişimin bütün hani sonsuzluk simgesiyle ifade eder bunu bizim camia... ...ve bir tarafında empatiyle dinlemek vardır... ...empatiyle dinlemekten de bu insanı merak etmek, duygu ve ihtiyaçları ne diye bakmak diye e, özetleyebilirim... Empatiyle dinledikten sonra da kendimi dürüstlükle ifade etmek isterim. Akışta yani, yani değil mi böyle? Akışta. Öyle? Hani ben seni empatiyle dinliyorum, kendimi dürüstlükle ifade ediyorum. Sen beni empatiyle dinliyorsun, kendi dürüstlükle ifade ediyorsun. Hakikilik ihtiyacı karşılanarak birlikte birbirimizi anlıyoruz, bağlantı kuruyoruz. Evet. Böyle bir yer özüyor şu desiletişim. Hatta şey. ...gönülden alıp verdiğim... ...şefkatli bir akış özlüyorum... ...diyor Marshall. Bu söylediği de... ...tam empatiyle dinlemek ve kendimi... ...dürüstlükle ifade etmek. Adam. Evet yani şimdi ben kendime... tekrar döndüğüm zaman bunları duyduktan sonra... ...ben orada söylüyorum, gidiyorum. Hiç önemsemiyordum yani. Evet ben dürüstüm söylüyorum. Kendimi de ifade ettim. Bana ne de... ...diyen alışveriş bir şey. Alışveriş yok. Gönülden evet, alışveriş alıp verdiğim yok. bir akış yok. Evet öbür, o tarafı karşı tarafı orada bırakıp gidiyordum. Ama şu anda... O da benim için kıymetli. Ya yani sende ne oluyor bunları duyduktan sonra? Yani bunu bile sormak. Yani ne oldu sana bunları duyduktan sonra? O da başlıyor. Belki kırıldı. O da kendini dürüstçe ifade edebilir. Veya etmeye çalışabilir. Çakal dürüstlükte aynen bu söylediğinle ben de bağ, bağ kuruyorum. Kendi demin söylediğim hallerimle biraz hatırladığımda. Benim için de doğruyu söylemek önemliydi. Doğruyu söyledikten sonra dünya yap, yanmış önemli değildi. evet. Şimdi bu kıymetli bir değer aynı zamanda trajik bir e, dürüstlük ihtiyacı karşılama yöntemi. Çünkü bağlantı gidiyor. Şimdi ben dürüst ve yalnız mı olmak istiyorum? Dürüst ve bağlantı içinde mi olmak istiyorum? Evet o dediğin şey yalnızlık orada bir yalnızlık var. Öbür türlü bir birliktelik var. İşte hem dürüst hem de bağlantı <gülüyor> içinde nasıl olabiliriz? Şimdi destil aslında aramak istiyor Yani araştırmak istediğim yer burası benim Zannediyorum bizim e, Kendimi dürüstlükle ifade ederken e, de, e, Arkadaşların da baktıkları yerler buralar Şey geldi aklıma Canan e, Bu çakal dürüstlük nasıl bir yer e, Aslında kendi yargılarımda da kaybolduğum bir yer Yani kendi dünyamdan bildiriyorum Kendi inandıklarımdan bildiriyorum ee, ve pek de umurumda değilsin bu kendi dünyam da e, şey bir yer aslında kendi acılarım kendi evet, travmalarım... orada da kırılgan bir yer değil mi onda böyle kırılgan bir yerde ama ben bunları bunları söylüyorum gidiyorum kapatıyorum kendimi evet. kapandım yani hiç orada ben de açık değilim evet bir de şey de yok orada yani hiç sen de ne olduğuyla ilgili bir merakım da yok aslında söyledim sözümü yürüdüm yoluma çünkü yürümek gitmek daha kolay. Yani bir şey söylüyorsun karşı tarafta kırıldıysa veya utandıysa ondan baş etmek de zor. Eğer öfkelendiyse. <gülüyor> Değil mi? O da yani çünkü bağlantıda bir şey söylediğin zaman o karşı tarafında belki öfkelenecek, belki kırılacak, belki üzülecek. Onunla da baş etmek de bir maharet sanki. Yani eşit eset şimdi bunun da bir sorumluluğunu almak. Benim gözümün önüne şu an bir imaj geldi Canan. Ne geldi? Ve evet, dikkatim dağıldı o imajı düşünce söyleyeyim. Sözlü, söz bombaları atmak gibi geliyor bana çakal dürüstlük. Büyük irili ufaklı böyle ilişkinin içine pat pat pat e, kelimelerden oluşan bombaları atmak gibi geliyor. Çünkü hakikaten e, gerçeği gerçeklerle bağlantıyı kurmak istiyorum ama... Karşımdaki insanın gerçeğiyle hiçbir ilgim yok. Tamamen tek taraflı bir eylem gibi çakal dürüstlük. Evet, buna başımı söyleyince kendimle bağlantıya geçiyorum herhalde o eski halimle. O çaresiz bir yerdeymişim çok. çok. Hayır, bilemiyorum yani nasıl bağlantıya geçeceğim. Bir sıkıntım var ve kızıyorum, öfkeleniyorum. Dürüstçe söylemek istiyorum. Bu sefer de olmuyor. Or <gülüyor> hem kendimi gözetmek istiyorum ama yalnızım anlaşılmak istiyorum ama karşı taraftan duymak duymaktan da korkuyorum orada orada da öyle bir şey var yani çekip gitmemin nedeni de o söylüyorum kaçıyorum Sen dediğin gibi bomba çok bombaya at fırlat git ama orada o kadar için şey ki karışık ki nasıl söyleyeceğini nasıl kendini ifade edeceğini bilemiyorsun evet, bir de galiba en çok empatiye ihtiyacım olan konularda yaptım ben bunu ama Şimdi hatırlıyorum gözümün önüne gelen şeyler dünyanın gidişiyle ilgili çok dertli olduğum yerlerde yaptım. Ondan sonra e, özel ilişkilerimin çok dertli olduğu ve çaresizlikten ne yapacağımı bilemediğim yerlerde yaptım. Çok, ve bilmiyordum yani duygu ve ihtiyaçlarımı e, ifade etmeyi ve empatiye benim çok ihtiyacım vardı. Şimdi hatırladığım o. Evet. E ben yanıyordum yani ne, ne yapacağımı bilemeyen bir yerdeydim. Evet, ben de iş yerinde çok e, yaptığımı hatırlıyorum veya çok özel yakın ilişkilerimde. Yani çaresizlikten, yalnızlıktan böyle atıp kaçıp, atıp kaçmak ve ama orada biraz da tabii can yakıcı bir e, taraf da var e, şiddetsiz iletişimde çakal dürüstlüğüyle konuşurken karşı tarafı yaralayan. O zaman Canan, şimdi tam bunları hatırlamışken bize kendime empatiyi hatırlatacak bir şarkı çalalım. E, bu şarkı şiddetsiz iletişim topluluğunun e, pek çok etkinliğinde özellikle yurt dışında çok çalınıyor. Şahane oldan dinliyoruz. How Enivan <gülüyor> How could I Canan şu an bu şarkıyı dinledikten sonra Marshall'ın yine bir sözü aklıma geldi. Her an, her ne yapıyorsak bir ya da birden fazla ihtiyaç karşılıyoruz diyor. Çakal dürüstlük içine girdiğimiz zamanda bir ihtiyaç karşılıyorduk. Ama eylem biraz trajik ifade buluyordu galiba. <gülüyor> Evet ben de o çakal dürüst olduğum zamanları hatırladım onunla ilgili yasım var aynı zamanda dediğim gibi şefkatle de, e, duyuyorum kendimi çünkü o an elimden gelen en iyisi oydu. E, şimdi de şükran du duyuyorum şiddet etişimi e, hayatıma e, kat kat kattığım için Mivet Alevi'ye Mivet'le <gülüyor> e, başlayan bu yolculuğuma gerçekten şükran duyuyorum. Ee, şey Benimle dürüst ol Dediğin birisi sana benimle dürüst ol Dediğinde böyle birazcık içimiz şey olur ya Böyle biraz geriliriz Sanki içimden geçen düşünceleri Yargıların çıkıp e, Karşı tarafa bunları söylersem Karşı tarafa gözetemeyeceğim Kıracağımı düşünüp vazgeçtiğim zamanlar Oluyor bazen benim yani benimle dürüst Olacağından dendiği zaman böyle Ay ben bunu nasıl da e, Onu kırmadan gözeterek Yapacağım işte bu e, korkutucu diyeceğim ben gene sen diyeceksin ürkütücü. <gülüyor> <gülüyor> Scary'i çevirmeye çalışıyoruz. Evet. Ee, evet ürkütücü dürüstlük değil de yani daha şefkatli bir dürüstlük. Tam bunu söylediğinde demin e, konuştuğumuz şeyi hatırladım. E, dürüstlük çok kıymetli bir ihtiyaç. Hepimizin dürüstlüğe ihtiyacı var şeffaflıkla. Özü sözü biri olmakla falan hepsiyle birlikte yaşıyor benim içimde. Ve ben bunu bir hediye gibi sunmak istiyorum. Yani sana dürüstlüğümü hakikaten çok içeride bir armağan, bir armağan olarak sunmak istiyorum. Aynı zamanda burası benim kırılgan olduğum bir yer. Yani ben sana bunu sunduğumda hakikaten güvenmek istiyorum dürüstlüğümü... Aynı zamanda şimdi ürkütücü dürüstlükten söz ettin. Aynı zamanda şuna da hazır olmak istiyorum. Benim dürüstlüğüm bazı insanları öfkelendirebilir. Ters tepkiler alabilirim. Hatta dürüst olduğumda kabul görmeyebilirim. Dahil olma ihtiyacımı hiç karşılamayabilirim. Yani daha büyük meseleleri de düşündüğüm zaman... ...buna da hazırlıklı olarak bunu yapmak istiyorum. Ve burası benim güçlenmek istediğim yer. Büyümek istediğim yer. Evet, böyle güzel bir armağan verebilecekken... ...niye bundan vazgeçeyim diyorsun sanki. Evet. Ve işte dürüstlük bence kendimi dürüstlükle ifade etmek... ...benim seçim özgürlüğüne gideceğim yer. Ve seçmek istiyorum dürüst olmayı. Bizim şiddetsiz iletişimin temel varsayımlarından da biridir. Biz şefkatli bir dürüstlük içinde yaşamak isteyen... Ee, ...hani en azından biz derken... ...seni ve kendimi kast ...çok genelleştirmeyim insanlarız... ...ve bunu yaptığımda da... o se ...bir seçimden hareketle yapmak istiyorum... ...mesela ben çakal dürüstlüğü hatırladığımda... ...çok seçim yapmıyordum... ...meli malı vardı içimde... ...öyle yapmalıyım yapıyordum... ...şimdi seçmek istiyorum... Aha, ...dürüstlüğü seçmek ve bu ihtiyacımı... ...karşılamak için sana... ...sözümü hediye etmek istiyorum... ...evet... O yani ürkütücü dürüstlükte biraz ahlaki yargılara daha, daha çok dayanıyor sanki. Yani sen haklısın veya o haklı, doğrusun, yalnızsın. Çakal dürüstlükte evet. de demek istiyorsun. Evet. Evet. Ee, pozitif, yani şey de diyor, yani pozitif methetmek de... Yani çocuğuna mesela pozitif okulda işte veya işte aman çok iyisin, harikasın, yaparsın... O da bir müddet sonra daha büyüdüğü zaman çocuklar sanki hep pozitif feedbackler aldıkları için negatif bir şey aldıkların zaman onlar da bununla ne yapacağını bilemiyorlar. Yani orada da dürüst olmak çocuğuna. Hani böyle mi şey, inancımız var yani aman moralini bozmayayım, havaya sokayım daha çok çalışsın, daha şey olsun yaparsınız yani çalışkan kızım benim güzel prensesim gibi değil de hani orada da gerçekten şefkatle, dürüstlükle olan şeyi paylaşmak ee... bir örnek vermek istiyorum mesela iş yerlerinde e, yine ben kendi çalıştığım bir iş yerinden verim çakal dürüstlük şunu söylüyordu bu iş yerinde herkes dedikodu yapıyor şimdi bu çakal dürüstlüğün bunu grup halindeyken söylediğimde topluğa herhangi bir katkıda bulunduğunu söyleyemeyeceğim sadece kendi rahatlatan bir şey Aynı zamanda herkes de suçluluk ve tedirginlik yaratan da bir şey. Yani hayatı zenginleştiren bir tarafı yok çakal dürüstlüğün. Herkes dedikodu yapıyor. Ne demek yani? Kim yapıyor? Ne zaman yapıyor? Niçin yapıyor? Nasıl yapıyor? İnsanlar tedirgin oluyordu bu tür cümlelerden. Halbuki bunun yerine e, zürafa dürüstlüğe doğru gitsem gözlem söyleyebilirim. Yani arkadaşlar şu gün şurada şöyle bugün burada böyle öbür günde orada şöyle duyduğum yargılamadan eleştirmeden ve hakikaten içim sıkışıyor, rahatsız oluyorum, endişeleniyorum her neyse şeffaflığa ihtiyacım var. Birbirimizle ilgili karşılanan ve karşılanmayan ihtiyaçlarımızı her neyse açıklıklı konuşmaya davet etsem sizi falan gibi bir şeyler söylenebilirdi belki. Evet. Sen de demin de, yani biraz önce de dediğin gibi veya bir önceki programda, yani niyet her zaman, yani birisinin de niyeti, Birisini düzeltme geliştirmek, hmm. diğerindeki niyet de sana neler oluyor, onu söylemek. Yani orada bir armağan veriyorsun ve onu verdikten sonra da Nasılsın sen bu armağanı beğendin mi? Hmm. <gülüyor> yani Kucaklanar, bombayı bırakıp kaçmak değil de tam tersine bir armağan sunmak ve, ve merak etmek, ya nasıl geldi sana bu armağan? Evet ben şeyi de öğrendim. Mesela gönül rızası almak. Ya kendimi sana şu konuda ifade etmek istiyorum. Kulakların açık mı beni duyabilecek durumda mısın diye dikkatini de istemek. Sen bu konuda çok fazla özenlisin. Ben bunu sormuyorum her zaman. <gülüyor> <gülüyor> bu da bir alıştırma herhalde. Bu da bir disiplin. Çünkü evet. sen buna gerçekten dikkat ediyorsun. Her seferinde soruyorsun e çünkü mesela. Çünkü duyulmak istiyorum. Evet. Ee, çok sıkıcı olmadan bu lafı etmenin de kısa yollarını da buldum. Ondan <gülüyor> sonra çünkü bazen sıkılıyor insanlar. Ama hakikaten e, hassas bir şey söyleyeceğim zaman karşımdaki insanın da kendini hazırlaması, duyabilmesi için ona bir alanı açmak. Gönül rızası istiyorum. Çünkü e, şeyin çok e, hani o eski anlattığım çakal dürüst deniz var ya. Evet. Söyleyip kadar gider. E, artık yeni bir seçim yapmak istiyorum Yeni bir deney yapmak istiyorum hayatta e, Bu anlattığım şeyleri yaşamak için niyet ediyorum Elimden geldiğince yaşayayım diye Evet bana da ilham verdi bu e, anahtar ayrım Tekrar hatırlanmama ve şükran duymama yani Hayatı dürüstçe ve cesur evet. Cesur yaşamak istiyorum Ve kendimi ifade etmek ve karşı tarafı da gözetmek Şiddetimi Şidesi... tekrar böyle altına çizmek Şu an söylediğinde çok bağlantı Kuruyorum şiddetsiz iletişim benim Hayatım boyunca gördüğüm en Cesaret, cesaret evet. Adıma evet. atmak istediğim yerdi Canan bitiyor süremiz Şiddetsiz iletişim topluluğunun sayfalarını istersen sen söyle destek edişim facebook sayfamız var instagram sayfamız var orada bir sürü arkadaşımızın çok çeşitli etkinlikleri var onları takip etmenizi tavsiye ederim ee, onun dışında da Deniz'in e-mail e -mail adresinden Deniz'e ulaşabilirsiniz Deniz istersen sen onu tekrarla denizspatar.com deniz okunduğu gibi Spatar'ı kodluyorum samsun Polatlı ankara trabzon ankara rize Deniz Sıpatar Küçük Birleşik Aynı zamanda benim Empatinin Gücü'de Instagram sayfam var. Deniz'in de kendi ismiyle Deniz Sıpatar'da Instagram sayfası var. Her yerden bize ulaşabilirsiniz. Geri bildirimlerinizi, fikirlerinizi aldığımızda çok mutlu oluyoruz. Elimizden geldiğince de hızlıca cevap veriyoruz. İyi hafta sonları. İyi hafta sonları.